أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللذي هدانا لهذا وما كننن نهتدي الأولى أن هدان الله وما تففق واطسام إلا بالله فسبحانه اللذي قال في كتابه الكريم وما Allah إلا أن يشاء الله الأولى الله الظاهر والله الباطن الله فمن كان في Allah. الله فمعينه في الدارين الله رب أعوذ بك من همذات الشياطين. Ve onu bir kere ben yahdurun bismillahirrahmanirrahim em yaqulun aftara kul fatu bisuretin misli vadu men istata min in kuntum sadikin ilahi la ilaha yasadakallahul azim ve قال sallallahu aleyhi ve sellem ra'su alhikmeti yunus suresi 38. ayeti kaldık sureyi yunus 38. ayeti kerime Em yekulun iftara inkarcı yapıdaki insanlar ibretler görseler başlarına bir haller gelseler de yine tövbe etmeyeceklerini önceki derslerde Rabbimiz bizlere bildirdi ayet-i kerimelerde em <gülüyor> yekulun mevla buyuruyor ki yoksa diyorlar mı iftara <gülüyor> habibim onu uydurdu Kul fe'tu bi suretin mislihi habibim o zaman onlara de ki Kur'an'ın bir suresini getirin ve dumen isteatum <gül> istediğinizde çağırın min dunille Allah'tan başka Yani benim dışımda bütün ne kadar gücü kuvveti kudreti varsa herkesi çağırın toplanın Kur'an'ın bir sure in kuntum sadikin eğer iddianızda doğru kimseler iseniz yapın Em <gülüyor> ya iftira Habibim iftira etti mi diyorlar? Habibim sana bunu mu söylüyorlar? Kulfe etu bir suretim misli? O zaman bir sure getirin benzerini. On ayet getirin. Ve fi firaybi min manazze ne alabne feetu bir suretimin misli. Başka farklı ayetlerde. Bir sure yapın inna atena gibi. Yani onun ahenginde ve Arap lisanındaki o edebi yapıda. Bir sure yazın Getiremediler getiremeyecekler Kıyamete kadar da olmayacak böyle bir şey Demek ki bunu Bir insanın Böyle bir kitabı Ortaya koyması mümkün değil Neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan Onun kendi tarafından Bintim mil tilkai nefsihi Kendi tarafından böyle bir şey söylemesi Mümkün değil Beşer yapısının İnsan taatinin üstündedir. Bir insan güneş gibi bir maddeyi yapabilir mi? Yapamaz. İnsan üstü. Ha? Onu ancak Allah yapabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir özelliği var. 39. ayet Belkezze bu bi mallem yuhitu bi ilmihi. Belkezze bu yalanlıyorlar. Bi mallem yuhitu bi ilmihi. Yani onun ilmini kavramayanlar, kavrayamayanlar, kuşatamayanlar yalanlıyorlar. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. O Kur'an'ın sırrına, onun ilmine vakıf olmuyor, olamıyor. Bu sefer ona düşman oluyor. Onu yalanlıyor, inkar ediyor. Yani inkar etmekle hak değişmiyor. Ve lem henüz daha gelmedi onlara teviluhu. Yani tevilinde bilmiyorlar. ''Kedalike kezzebellezine min kablihim.'' Habibim, evvelkiler de aynen böyle yalanladılar ve ben onları insan yarattığım halde onlar kendi insani yapılarının dışında benim hükümlerini anlamak istemediler. Devamındaki ayetler söyleyecek. Halbuki onlar benim hükümlerimi anlama kabiliyetleri vardı. Efendim özlerinde biliyorlardı. Fakat anlamak istemiyor. Yani anlamıyor, anlayamıyor değil. Çünkü Allah insana anlama kabiliyeti üzerine yaratmış. İnsanın dışındaki diğer canlılarda anlama özelliği yok. Yiyip içip hayat sürerler. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ اَعْقَبَةُ zalimin. Zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Yani benim hükmümü zayi eden, benim peygamberlerime karşı çıkan ve benim ahkamımı kabul etmeyen anlamak istemeyenlerin akıbetinde ne oldu? Tarihte hepsi var. Allah bize tanıtıyor acayip ayetler. Huvelli <gülüyor> bu konuyla alakalı bu ayet şu ayet mühim. Ali İmran suresinde Enzel aleike'l kitab. Allah Kur'an gönderdi. Minhu ayatu muhkemat. Burada hüküm ayetleri var. Namaz, oruç, zekat, hac, ibadet, taat, içki, kumar, faiz, zina haramlar vesaire. Hunnumul Kitab, bunlar kitabın aslıdır. Ve uhuru diğerleri müteşabide müteşabi ayetler var. Yani manası lafzıyla anlaşılıyor fakat orada söylenen o değil. Oradaki yani lafız manasını versen o mana doğru değil. Onun için orada Allahu alem denir. Ve uhuru müteşabiyetedullah mesela Allah'ın eli. Şimdi el dediğiniz zaman bizati el olsa o zaman Allah'a bir cisim gibi tarif etmiş olur kişiyi kafir eder müteşabi. Allahu alem. Allah bilir. Fehm melle fi kulubim kalbinde haktan sapma yapısında olan kişiler fethte bir ona müteşabi müteşabi ayetlerle uğraşır sürekli. Bazı yapılar var böyle sürekli müteşabi ayetler. Ar Rahmanu aleyhissalatü Sürekli müteşabi ayet. Ya Allah alem tamam. Allah bilir. Yani. E onun manasını vermeye kalkışıyorsunuz. şimdi. Feyette bihuna ma teşabe minhu fitne fitne talebi ve ibtida tevilini tevilini talep etmeye çalışıyorum. Ma ya'lemu illallah. Onun tevilini ancak Allah bilir. Allahu alem. Ve rasihuna fil ilmi dinde yani ilimde rusuh sahibi insanlar ya kuluna amenna bihi bi amenna. Kabul ettik Allah'ın celle celaluhu'nun burada eli, yüzü da, e, ve da errahmanu alal arşistu ve amenna. Mahiyetin bilmiyoruz. Oradaki manayı verdiğin zaman yine mana vermiş oluyorsun. Mana müteşabi zaten. Yani manası anlaşılmıyor. Orada kelime manası olsa o zaman muhkem ayet olacak bu. Niye müteşabih deniyor ona? Bu selevi vahhabi mesela burada büyük duvara tosluyor. Allah Celle Celaluhu amen nabihi deyin diyor. Yok illa mana verecekler. İlla ondan uğraşıyorlar. Sürekli o ayetlerle uğraşıyorlar. Amen nabihi yolumuza devam ederiz. Kul, min indi Rabbine Rabbimizin ayetleridir. Ve ma yedzekkeru illa elbab Ve ma yedzekkeru illa ull elbab Akıllı insanlar bundan ibret alırlar. itibar ederler. Ee, şimdi bu konuyla alakalı Hz. Ömer Radıyallahu Efendimiz Kur'an'ın insana tesir etmesiyle alakalı Ömer bin, hatta Hz. Ömer e, Müslüman değil iken kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte toplantıda dediler ki bu e, Hazreti Muhammed aramızda kargaşa çıkartıyor. E, bunu ortadan kaldıralım. Hazreti Ömer dedi ki ben yapayım bunu dedi. Kılıcını aldı. Efendimiz Aleyhisselatü evine doğru gidiyor. Onu öldürecek. Şimdi devamındaki ince noktayı hemen söyleyeyim güzel anlaşılsın. Hazreti Ömer hakkı kabul eden yani dinlediği zaman doğruyu yanlışa kulak veren bir yapıda idi. Doğruyu duyduğu zaman tasdik ederdi. Evvelden yapısı da böyleydi. Ebu Cehil ise Kendisi bir şeye karar verdiği zaman Yanlış da olsa Kendi kararından vazgeçmez inat bir yapısı vardı. Allah Hz. Ömer'e iman nasip etti, Ebu Cehil'e iman nasip etmedi. Neden? Kendisi ya hatasını veya yanlışını duyduğu halde Öğrendiği halde ısrarla devam eder. Hadis-i şeriflerde geçer. En kötü insan kini bitmeyen insandır. Ya tamam yanlış var burada. Sen haksızsın arkadaş. İlla onu devam ettiriyor. Ya yani yanlışsın sen, hatalısın, kusurlusun. Yok. Ben inadımı yerine getireceğim. Getirseniz cehennem paklar. Yani inat batıla, haksızlığa efendim haksız olduğu halde inadına devam ediyor. E haksızsın arkadaşım. Yani e, Ebu Cehil e, burada inat ediyor. E, millet diyor ki Hazreti Muhammed peygamber değil mi? Peygamber ama ben bildiğimi yapacağım diyor. E ya ölünceye kadar ne oldu? Öldü. Cehennem. Hazreti Ömer, o da aynı, dirayetli bir yapısı var. Ancak doğru bir şey duyduğu zaman, ha burası doğru diyor. Konu, Hazreti Ömer kılıcını alıyor, diyor ben peygamberi öldüreceğim. Yolda giderken diyorlar ki sen peygambere gidene kadar kendi kardeşin Müslüman oldu. Bir ondan başla bakalım. Kız kardeşinin evine varıyor, Müslüman olduğunu öğreniyor ve kardeşinin evine gidiyor. Onu Dövüyor, yüzüne tokat atıyor, sen ne yapıyorsun? Bana sormadan niye bunu yaptın? Tabii e, Arslan yavrusu Arslan oluyor. Hz. Ömer öyleyse de kız kardeşi de aynı, kalkıyor, sen ne biçim insansın, e, sen gücün kadınlara yeter, erkek adam değil misin, nasıl bana vuruyorsun? Hz. Ömer orada ben ne yapıyorum diyor ya, Eşi, kardeşine böyle e, şiddet uygulamasından, İslam dairesinde olsa bunları yapmayacak işte, İnançsız insanın yapacağı iş bu. Orada da çizgiler görmüş oluyoruz. Onun üzerine özür diliyor. Diyor ki ben buraya gelirken diyor bir şeyler okuyordunuz diyor. Ve onları ben duydum diyor ve ruhuma işledi diyor. Etkilendim mi? diyor ben diyor. Ta ha aleykel kur'ane illa Bu ayetleri dinliyor, kalbi titriyor diyor ki etkilendim ben diyor. Onları bir daha okur musunuz? Kur'an-ı Kerim abdestsiz dokunulmaz diyor. Sen diyor müşriksin diyor. Yani boy abdesti alman lazım. Alayım diyor. Hakkı duyunca boy abdestini alıyor. Tamam diyor abdest aldım diyor. Kur'an-ı Kerim abdestsiz dokunulmaz. Boy abdesti alıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e veriyorlar. Hazreti Ömer kendisi okuyor ve kalplerine iman nuru doy yani dolunca Müslüman oluyor. Tabi ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidince işte orada Hazreti Hamza da orada. Diyorlar, Ya Resulallah, ee, Ömer geliyor. Ondan sonra ha, e, Hazreti Hamza da diyor ki, geleceği varsa göreceği de var diyor. Gelsin diyor. Yani millet öldürmek için geliyor. Kılıcı da var. Aleyhisselatü ve Efendimiz kapısını açın diyor. O gelsin diyor. Ve Hazreti Ömer geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında imanını, İslam'ını orada ikrar etmiş oluyor. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَلْهُدًا وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا اِمْنَ aleyhim âme. Kul hüve lillizîne âmenû de ki o iman edenler için hüden ve şifa. Kur'an iman edenler için hidayet, yol gösterir ve şifadır. İnsana rahatlık verir, kalbine huzur verir, yuvasına huzur verir, hayatına huzur verir. Son nefeste iman, ahirete cennet, şifa. Ama iman etmeyenler onların kulakları vakır diyor. Yani bir etle kapanmış. Sanki manevi bir hastalık duymuyor duymak istemiyor. Vahu alehi ama diyor. Kör diyor Allah. En nasıl ada u ma cehilu. Hazreti Ali Efendimizin ifadesi bu. Çok etkileyici. En insan insanoğlu ada düşmanıdır ma bilmediğinin düşmanıdır. Ya İslam neyi emre diyor? Adam bilmeden İslam'a saldırıyor. İslam neyi emre diyor? Adaleti, hakkaniyeti, şefkati, merhameti. Yani e, İslam en başta anneye, babaya, evlat olmayı, çevren komşuna Komşusunu razı eden diyor cennetliktir diyor dostlarını razı eden men vasale akraba ile alakasını sıkı tutanlar Allah Celle Celle ona sıla yapar diyor. Yani İslam'ın e, yapısında mazlum mağdur fakir yetim muhtaç tarih boyunca hep İslam toplumları bir tane fakir yetim muhtaç bırakmamışlar. Ve mazlum durumunda olanlarda din ayrımı yapmamışlar herkese yardımcı olmuşlar. İslam'ın yapısında Bu vardır. Gücü de eline aldığı zaman adaleti tesis etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde 53 yıl Mekkeliler Resulullah Efendimiz'e Cevru zulmettiler putperestler Resulullah Efendimiz onları Mekke'nin fethinde avucuna aldı Ondan sonra onlara dedi ki siz Kabe'ye sığınan evine giden serbesttir Ben sizden intikam alma değerinde değilim elime geçirdim sizin canımıza okuyacağım böyle bir şey yok Böyle bir şey yapılmadı. İslam'ın ana yapısında bir defa yaşatmak vardır. Peki İslam ne yapar? Zalimi, eşkiyayı ortadan kaldırır, mazlumu korumak için. Mazlumun tarafını tutar. Yunus Suresi 40. ayet Ve minhum, onlardan öyleleri vardır ki Men yu'minu bihi, iman ederler. Ve minhum yine men la yu'minu bihi, o Kur'an'a iman etmeyenler var. İnsanoğlu. Kimisi iman eder, kimisi inkar eder. Ve ke a'lemu bil mufsidin. Ziyadesi de Allah bozguncuları bilir. Fesat, fesat Allah'ın emrini bozan, peygamberin sünnetini bozan, bir insan Allah'ın emrini yaparken fitne çıkartıyorsun. diyen dinden çıkar. Çünkü Allah'a kulluk yapmak fitne değildir. Bir insan bir cemiyet yapacak. Kadın erkeği ayırıyor, İslami usullere göre yapıyor, çalgı çengi vesaire yapmıyor vesaire. Öbürü de Efendim bir düğün yapacağım diyor. Eğlenceli düğün yapmaya kalk. Olmaz diyor. Ya niye fesat çıkartıyorsun? Bu millet böyle istiyor. E şimdi fesat Allah'ın emrini bozmaktır. Allah'ın emrini bozup insanların gönlünü yapmak, gönl, insanların gönlünü e, yapayım derken de bir insan e, onların arzularını yerine getirmiyorsun, bozgunculuk yapıyorsun demek, yani Allah'ı darıl demektir. Tevbe Suresi'nin 24. ayet. Bunları uzun uzun açıklar. Dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim burada ne, ne buyurdu? İman etmeyenler fesatçıdır. Fe iman etmeyenler neye iman Allah'a, peygambere, dinin hükümlerine uymuyor. Ellezîne ataynâhumul kitâb yârifûnehum kemâ Kendilerine kitap verdiğim Yahudi Hristiyanlar. Onlar Habibimi kendi evlatlarını tanır gibi tanırlar diyor. Demek ki bunlar bilmediklerinden gavur değil. İnsan oğlunu, bu kim demez. Allah Celle Celaluhu, Ehli Kitap dediğimiz Yahudi Hristiyanlar, onlar Habibimi kendi evlatları gibi tanırlar. وَيِنَّ فَرِقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمْ hak Onlar hakkı gizlerler. İçinde biliyor fakat söylemiyor. Yani şöyle bir konuşma yapmak isterim mesela bir Yahudi, bir Hristiyan, bir inkarcı birisiyle. Yani gerçekten sen, Allah'ın yolunun, emrinin böyle olduğuna inanıyoruz. Ya şu kalben söyle, efendim konuşabilir misin? Tabii konuşmazlar. Çünkü Kur'an diyor ki onlar içlerinde gizlerler diyor. İçindeki gerçeği ortaya çıkartmazlar diyor. Leyektumun havum ya'lam biliyorlar diyor onlar. Ve <gülüyor> hum biliyorlar. Bildikleri halde o hakkı içlerinde gizlerler diyor. Kim? Yahudi, kim Hristiyan, kim inkarcı bir adam. Ya biliyorsun sen ya biliyorsun bir tanesi arkadaşı namaz kılmıyormuş namaz kıl kılmıyor. kendisi 5 vakit namazında camiye giderken arkadaşı da başka yere gidiyor eğlence yerine başka yere gidiyor camiye giren kişi gözücüyle ona diyor ki yani yanlış yapıyorsun derdsi şöyle bir bakış yanlış yapıyorsun o da mahcup oluyor Madem senin gittiğin yol doğru bir yol sen niye mahcup oluyorsun? Camiye giden kişi niye yüzünün akıyla bak böyle gelmen gerekirken niye oraya gidiyorsun? O da mahcup niye oluyorsun? Madem gittiğin yol doğru istediğin gibi yap. Ha, demek ki senin gittiğin yol doğru bir yol değil. Onun için bir insan yanlış yapsa da doğruya saygı göstermesi, hürmet etmesi o hürmet onu kurtarır. Hem yanlış yapıp hem de doğruya hakaret işte o adamı o adamı e, haktan saptırır. Akıbetini pelişan eder. Ve cehadu biha kendileri bildikleri halde ve isteykanat enfusum zulmen ve uluw. Kur'an-ı Kerim çok net ortaya koyuyor. Nemüsûlesin 14. Ve cehadu inkar ediyorlar biha. Ve ha isteykanet kelimesi yakinen kalben inanıyorlar. Enfusum kendileri zulmen ve ulu zulüm ve haddi açtıklarına kendileri de inanıyor. Kendileri zalim haddi açtıklarını bildikleri halde inkar ediyorlar. İnsan kendini kandıramaz Allah'ı hiç kandıramaz. Kur'an-ı Kerim incelendiği zaman bütün insanları yaratan Müslüman ve kafiri yaratan Allah'tır. Yani insan zannediyor ki bu kafirler e, haktan sapanlar bir defa o yola uydular böyle gafletle gidiyorlar. Hiç bu kadar masum değil. Sonsuz cehennemer Allah niye atıyor? Ev işte bilmiyorlar böyle uydum kalabalığa gidiyorlar. Öyle değil. Ayet-i çok net. Onlar evlatlarını tanıdıkları gibi Habibimi dinimi tanırlar. Onlar hakkı gizliyorlar. İçlerinden ve hum ya'lemûn. Ya'lemûn kelimesi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Onlar yakinen bile bile İnkar ediyorlar zulümlerini ve haddi aşmalarını. Müthiş. Yunus Suresi kırıncı ayet. Ve inkele bu ke. Habibim seni yalanlarlarsa, fakulli ameli benim yaptığım bana, velakum amelukum sizin yaptığınız size. Bu her tefsirde bunun üzerine duruyorum. Kur'an'ın bir usulüdür. Biz de bu usulü izleriz. Yani bir hakkı söyleriz. Biz Allah'a tapacağız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyacağız. Ahkam-ı dinin kurallarına uyup birbirimizi seveceğiz. Zalim, hain, kafir, dinsiz münafıkların karşısında olacağız. Şimdi karşımızdaki inkar ediyor. İnkar ediyorsa deriz ki biz Allah'a kul olmamız lazım. İçki, kumar, faiz, zinadan uzak durun. Adam itiraz ediyor. Ben namazıma, ibadetime devam ederim. Karar senindir. Sen bilirsin. Onlar yalanlarlarsa de ki benim yaptığım benimdir. Senin yaptığın da senindir. Çünkü Hz. Ali kötüyle uğraşma, kötü bilme bitmez. Kafirle uğraşma, kafirde öldürmekle bitmez. Biz orta yolu buluruz, yolumuza devam ederiz. Eğer haddi aşarsa onları da efendim emniyet kuvvetleri, asker o kötülerinde haddini bildirir. Bu şekildedir. Yani kavga dövüşü en asgariye indirmek lazım. En asgariden işi götürmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Medine-i ilk yaptığı Hudeybiye anlaşması, kavga etmeyelim, on yıl boyunca kavga etmeyelim. Ama ilk ihaneti yapıp bozan yine karşıki taraf inkarcılar olmuştur. Tarih boyunca hep böyle oldu. فَقُلِّ عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَر۪يُونَ مِمَّا عَمَل۪ Siz benim yaptığımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Bunu da ortaya koymak lazım. Biz tarafsız olamayız. Yine hızlı arz etmek istiyorum. Lut Aleyhisselam'ın kavmi yüz binlerce insanlar. O erkek erkeğe ahlaksızlığı yapanlar altmış kişi. E hadi olsun yüz kişi. Yüz kişi ahlaksızlık yapıyor. Yüz bin kişi helak oluyor. Yüz elli kişi Lut Aleyhisselam'la beraber kurtuluyor. Yani günah işleyen o te ahlaksızlığı yapanların sayısı yüz. Helak olan yüz bin. Neden? O yüz bin kişi o günah taraftarına... Eee olsun ne var ki bunda dediler tarafsız yani haram tarafında güya günümüz orijinal ifadeyle hoşgörülü davrandı. Ha öyle mi? Buyurun o zaman. Onlarla beraber helak oldular. Hayır biz burada entum beri'une mimme amel siz benim yaptığımdan uzaksınız. Biz bu yolu kabul etmiyorsunuz ve ene beri'un ben de sizin yaptıklarından uzağım. Onun için biz içkiden, kumardan, faizden, zina bu haramlardan Uzaız, Net olmak gerekiyor. Adam içki içiyorsa, Müslümanım diyorsa ona acırız. Yapma kardeşim yapma. Vazgeç o bataklıktan çık deriz. İçki içene üzülürüz. İçkiye düşman oluruz. Hani haram. Haramdan uzağız. Harama net tavır koymak lazım. E yok efendim işte onlara da biz böyle bir hoşgörülü davranalım. Onlarla kalırsın. Bu ayet kelime çok nettir. Ve inkâr seni yalanladılar fe ameli ve amelukum. Benim amelim benim, senin amelin senin. Entum beriyun me amel siz bizim yaptıklarımızdan uzaksınız. Biz de sizin yaptığınızdan uzağız. Uzağız. Bunu net ortaya koymak lazım. Orada ne oldu sonunda? Lut aleyhisselam'ın kavminde işte Mevla gökten azaplarını gönderdi. Yerde efendi volkanlar patladı ve orada büyük bir çukur oluştu. Yüz binlerce kavim Deri efendim battı gitti, yandı, mahvoldu. Bazıları taşlaştılar, bir şeyler oldu vesaire. Hanımı da Lut Aleyhisselam'ın hanımı da orada. Kötü bir insan değildi ama o da o haramlara efendim e, ne var ki bunda? Yani o kadar da baskıcı olmayalım. Yapsın, herkes istediğini yapsın. Ha, öyle mi? Buyurun o da orada kaldı kafir olarak ve öldü gitti. Mesele ciddidir. İnne me meselü meselü men basene bihike meselü bu hadis-i şerif dikkat diyerek anlatmak istiyorum. Mühim bir hadistir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ben şu misal gibiyim. Allah Celle Celaluhu'na beni size şu misal gibi gönderdi. Bir insan, رَائِتُ جَيْشْ yani بَا ve وَاَنَا النَّذ۪يرُ الْعُرْيَانِ Diyorum ki, ey insanlar, yüz bin kişi var. Şu dağların arkasında bir düşman var... 40-50 bin kişi... Gözleri dönmüş... Merhamet yok... Ellerinde silahlar... 3 gün içerisinde dağları aşarlar... 3 gün sonra buradalar... Ben size söylüyorum... Şimdi burada insanlar üç sınıf oluyor... <gülüyor> Onlar... Efendim sığınacakları... Kaçacakları... Yani o düşman geldiğinde... O bölgeye gitmeyecek... Buraya taarruz edecek... Onlar da kurtulacakları yere gittiler, onlar da geldiklerinde, efendim, o e, önlerinde kimse kalmadı, kurtuldular. Ve kendilerine taifet ümidum, kimisi de, eh, ben buna itibar etmiyorum, kabul etmiyorum, böyle bir şey yok. Sonra onlar ertesi günü geldiler, oraya bir baskın yaptılar, önlerine gelerek asla yani kabul etmiyorum demekle. Peygamberin sözünü reddetmekle bir hoca efendi alim bir veli bir insan bir şey söylüyor ee, dinleme bu hocayı falan tamam dinlemiyorsun da bunlar olacak sana haber veriliyor yani gelen bir haber var burada en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ölüm var kabir var mahşer var ondan sonra sonsuz su yok yiyecek yok Kimisi ne yapıyor? Evet tamam bunu kabul etmemiz lazım. Hazırlık yapalım. Gecesini gündüzüne katıyor. Namazını, orucunu, ibadetini, zikrini, tesbihini, tamidini asla yanlış yapmıyor. Kimsenin canına, malına, ırzına zarar vermiyor. Kimisi de kabul etmiyorum. E, tamam etmiyorsun. Sonra azap melekleri bir geliyor. Onun efendim ruhunu alıyor. Ve cehennemin hapishanesine, mahşerde de cehenneme atılıyor. Meselü men kim bana itaat ederse, fe et be bihi, benim Rabbimden getirdiğimi tabi olursa, işte kurtulan kişi gibidir. O meselü men asani, ve kez de hak, bir de getirdiğim hakkı inkar eden gibidir. Bunu, bu misale benzer buyurdu. Çok etkileyici bir misaldir. Yani, insanoğlu, Yaşadığı dünyada kendisine gelen haberlere iman etmeli, kabul etmeli. Şöyle bir misal verebiliriz. Allah Celle Celaluhu akıllı kullarını kendine kul seçiyor. Bu şu demektir. Gökleri yaratan Allah. Ben kendim var olmadım. Kalbimin atışı, gözümün görmesi, hayatımın devamı elimde değil. Yani bir fabrika var. Bu fabrika kendi kendine var olmuş. Böyle bir şey olamaz. Bu bahsettiğimiz fabrika dünya bu kendi kendine var olamaz güneş ah yıldız bu kadar kainat çamur şekilleniyor canlılar oluyor çeşit çeşit kelebek oluyor çilek oluyor olacak işte bu topraklar bunu ha o zaman bunu bir idare eden var bir haber geliyor bize yerlerin göklerin sahibi olan Allah şunları şunları yapmamızı söylüyor o da Hazretimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi kafasına göre bunları söylemesi mümkün değil yani durup dururken bütün insanları niye kendine düşman edinsin? Yani Musa aleyhisselam Firavun'un sarayındaydı. Mevla emredince Firavun'un yanında Musa aleyhisselam gayet rahattı. Fakat ne zaman ki Rabbimizin emri ya Firavun şunları yapacaksın. Oo, biz bunları kabul etmedik. Firavun'a dedi ki bak senin yanında gayet iyiydik. Bir sorunumuz yoktu. Ben niye kendimi sana düşman edeyim? Durup dururken bunları niye sana söyleyeyim? Evveliyatımda benim beraber çocukluğumuz beraber geçti. Yani bende bunları söyleyecek bir yapı var mı? Yok tepeden tırnağa akıllı bir insansı. Evet akıl aynı, aynı insanım. Aynı Musa'yım. Yani diyorum ki yerlerin göklerin sahibi olan Allah bunları istiyor. Yap kurtul. Senden evvelkiler gittiler ahirete. Sen de gideceksin. Dedi Müslüman olayım o zaman dedi. Firavun kabul etti ama o akşam işte Haman dediğimiz ne işim var İslam'da dedi. Tekrar gavur etti ve o şekilde Firavun ahmaklık yaptı kaybetti. Ve minhum men yestemi'una ileyk ayet O kişilerden bazıları var ki seni dinlerler. Efente tusmi olsun. Yani sana kulak veriyorlar ama yani adam dinler gibi görülüyor seni. Yani te yesmauna ileik seni dinliyor gibi kulak vermek. Bakalım ne diyor. Bir dinleyelim. Pazarlıklı dinliyor ama yani o kesinlikle iman etmeyecek. Hazreti Muhammed'e inanmayacak o pazarlıklı dinliyor. Bakalım ne diyecek? Bir dinleyelim ama o orada. Gavurluktan vazgeçmiyor. Efe'n te tusmûsum. Allah buyur ki sen sağır. Ve levkânü lâ yakılûn. Aklı olmayana işittirebilir misin? Adam sağır duymak istemiyor. Ama bir dinleyeyim bakalım ne diyecek? Ama asla oradan taviz vermiyor. Taviz vermiyor. Yani güçlü bir hatip vaz ederken inkarcı birisi dinliyormuş. Az dahi Müslüman olacaktım ya ne kadar etkileyici falan. Az dahi Müslüman olacaktım. Yani ben buradan vazgeçmem. Kur'an bunların hepsini haber veriyor. Yarattığı kullarını tanıyor. İçini dışını tanıyor. Biz de bunları anlıyoruz. İnkarcılar nasıl inkar ediyor? Yahudi Hristiyan veyahut da inkarcı kafirler, müşrikler nasıl oluyor? Bilmediklerinden, cahilliklerinden değil. Ve minhum meyistemilelik... Onlar sana kulak verirler diyor Efen tetus mu sum sum kelimesi sağır Ve levkânû helebi de olmuşlar. Sela yakilun anlamaz Anlamıyorsa anlamak istemiyor Anlamaz değil Allah insan yaratmış Hayvanlar anlamazlar İnsan aklı var anlıyor neyin ne olduğunu biliyor Anlamak istemiyor Mesele bu Evet 213. sayfaya geldik Kur'an-ı Kerim'de 213 sayfa tefsir yapmışız hamdü sanalar olsun Yunus suresi 43. ayet Ve minhum onlardan vardır men yanvuru ileyk sana bakarlar Habibim böyle bakıyor dinliyor sana bakıyor dinliyor dinler gibi yapıyor az önce kulak verir diyor şimdi dinler gibi yapar Efente Kör olana sen yol gösterebilir misin? La تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي Gözler kör olmaz diyor, kalpler kör olur. İnsanda iki göz var, iki kalp gözü var. Dört İki kulak var, iki kalp kulağı var. Dünya kulağı bir şey duyuyor ama kalp kulağı duydu mu? Allahu ekber. Allah büyüktür. Hani halə Haydi gel, e, gelirim tabii. Kalbi duydu. Allahu ekber. Allah'ım sen büyüksün. Buradayım ya Arab. Bize teslim oluyoruz demektir bu. Öbürü gelmem. E az önce duydun. Neyi duydu? Allahu Ekber, Allah büyük. Hangi alessalâ, haydi gel. Adam sağır. Adam kör. Kur'an söylüyor. Ve minhum men yanzuru ileyk. Efe'en um. Kör olana. Ve levkânü lâ Görmeyene yol mu göstereceğiz? Yol tarif edin. Şu sağdan gideceksin, şu sol taraftan gideceksin. Adam görmüyor ki neyi tarif ediyorsun? Görmüyor. Kör olmuş. Efendim bu... Kafa gözünden bahsedilmiyor. Gönül körlüğünden bahsediliyor. Fey de hala işte ayet gözler kör olmaz velakin tamel kulu vetifi sudur, göğüslerdeki içerisindeki kalp kör olur diyor. Kalbin kör olması bu sefer göz görmüyor. Kalbin kör olması kulak işitmiyor kalp sağır olunca. Evet. Adamın biri gözü görmüyormuş. Güpe gündüz elinde fener almış. Gelmiş adam birisi toslamış. Ondan sonra odana da demiş ki: "Efendim. Kör müsün?" demiş. Böyle gündüzün ortasında fener tutmuşun. Tam da cevabını vermiş. "Evet demiş ben körüm de sen kör müsün? Gündüzün ortasında fener tuttuğum halde gelip bana tosluyorsun." Mer adam da inkarcı birisiymiş. Efendim. Ya Adamın gözü görmüyor, sonsuzu görüyor. Adamın gözü görüyor, bir şeyi görmüyor. Tuğba limen reani, <ra> Resulullah Efendimiz ki beni görene ve tuğba limen reamen <ra> reani. Beni göreni görene de müjdeler olsun. Sahabe ve tabi'in, onların büyüklüğü, onlar hakkında bir şey söylenmesi Allah muhafaza kişinin imanını bozar. Rabbim sahabe ve tabi'in büyüklerimize rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Yunus suresi 44 İnne Allahe muhakkak ki Allah La yazlimun nase şeyen Şey bakımından hiçbir şeyle Allah Kullarına zulm etmez Velakinnen nas enfusehum yazlimun Bu ayeti kerime beni çok etkiliyor Kullarım ben Allah'ım İnne Allah harram talikumuz zulm Ben Allah'ım ben zulmetmem Ben size bir kötülük yapmam bütün dünya insanlarıyla anket yapsanız, Allah sana kötülük haşa düşünür mü, yapar mı falan. Kimse demez ki Allah bana kötülük yapar diye. Yani Allah Celle Celaluhu kuluna hayat veriyor, yedirip içiriyor, nimet veriyor. Yani her ne olursa olsun Mevla Celle Celaluhu kulunun iyiliği için hastalık da olsa Mevla daha büyük şeylerden seni kurtarıyor. İşte bunu iyi basiret gözüyle anlamak lazım. Yani Mevla hep kullarına nimet verir, iyilik yapar. Yani başına gelenlerden bile Mevla-i Teala ve yine kulunun bir maslahatı vardır. Demek ki Rabbimiz Celle Celal bize bizden daha merhametli, daha şefkatli. Kullarım ben size zulmetmem de siz kendi tatlı canınıza zulmediyorsunuz. İnsanoğlu en büyük kötülüğü kendisi kendisine yapıyor. Yani bir insana bütün dünya musallat olsa en fazla öldürürler. Ama kul Allah'ın emrini çiğnemekle kendini sonsuz cehennem, sonsuz ateş. Bitmiyor İşte bu kötülük. Sonsuz yiyecek yok, sonsuz içecek yok. Bitmiyor. Kim kime yaptı kötülüğü? Kendine. Kendine. Ya ibadî innemâ hiyâ amâlikum vuhsîhâlekum. Ey kullarım siz yaptığınız ameller kaydediliyor. Sümmez karşılığını vereceğim. Femen vecede hayren fel yahmed ile. Kim hayır yaptıysa Allah hamd etsin. Ve men vecede gayrezelik illa nefsehu. Eğer hayırdan başka kötülükler yaptıysa kendinizi kınayın. Kendinizi kınayın. Siz hayır yapmak istediniz Allah engel mi çıkarttı? Namaz kılmak istedin, oruç tutmak istedin, zekat vermek istedin. Mevla engel mi çıkarttı sana? Hz. Mekulden Allah la yazmune seşeyen. Allah kullarına zulmetmez. İnsanlar kellerine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ibadihi inni harramtu zulme ala nefsi Ben kendime zulmü haram ettim Ve cealtu beynekum muharrama Aranızda da zulmü haram ettim Fela tezalimuz zulüm yapmayınız Az zulm zulmatun yevmel kıyame Zulüm kıyamet günü Karanlıktır 45. ayete geldik Yunus suresi 45 Kıyamet günü Haş edeceğiz Hepinizi toplayacağız İnkarcıları da, isyancıları da, o ehli kitap Yahudi Hristiyanların da ölünceye kadar herkes istediğini yapabilir. Müslümanlar Allah'a itaatle ömrünü tüketir. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Öbürü de kafama göre takılırım. Takılabilirsin. Ve yavme yahşuruhum. Kıyamet günü toplayacağız. Ke'enlem su. Onlar sanki dünyada ve kabirde beklememiş. İlla sâmin nehârin. Gündüzün bir an. Yani bir günün bir anı gibi. Mesela bunu görsel düşünebiliriz. Ben şimdi şu yaşıma kadar geriye bakıyorum. Yani geriye böyle bir an gibi geliyor insana. Geri hakikaten böyle yediğin, içtiğin, şuyun bu hepsi böyle bir buhar olup gidiyor, yok oluyor. Kıyamet günü de Mevlaatala sizi dirilttiğimde gündüzün bir anı gibi dünyayı hatırlı. Dünya ha Dünya diye bir şey vardı evet. Kabir ve mahşere dikilince, güneş kavurunca o dehşet su da yok, yiyecek de yok. Eyvah adamın aklı başından gidiyor. Dünya diye bir şey ha ne dünya hatırlayamayacaksınız diyor. ne beynehum. Kendi aralarında tanışacaklar diyor o kabir mahşerde. Orada ya ne oluyor neyin nesi falan. Ama ondan sonra hep onlar da unutulacak. O ilk anda olacak ama... Felan sabi sonra o da kalmayacak. Kadı hasir elledine bu ailla. İşte bugüne kavuşmayı yalanlayanlar. Husranul ve kaniliya mal el diyor Bugün kafirlere çok zor bir gün, çok zor, çok sıcak kavuruyor, aç, susuz. Adam diyor ben istediğim gibi yaparım. Tamam biliyoruz yaparsın da mahşere çıktığımızda ne olacak? Kabul etmiyorum. Ya aklımızı başımıza alalım. Kabul etmiyorum demek çözüm değil. Olacak bunlar. Allah yapacağım diyor ya. Yapacağım. Annedeki bir bebek konuşsak. Bak dünya diye bir şey var. Kabul etmiyorum burada kalacağım. Ya böyle bir şey yok. Yani insan annede kalmıyor. Dünyada da bize söylüyorlar. Peygamberler de burada kalmayacaksınız. Ahirette dikileceğiz ayağa. Kabul etmiyorum. Böyle bir yapı. Koca koca adamlar. Efendim akademik unvan, gürültülü patırtılı, şanlı şöhretli basit basit cümlelerle bir şeyler. Kullarım kendinizi hüsran ediyorsunuz. Kad bu kezzeb ayla. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar hüsran oldu. Siz bilirsiniz. Ve mekanu muhtedin hidayet bulan kimseler değil, yanlış yoldasınız. Bu kadar söyleriz. Yani yapılacak bir şey yok. Koca peygamberler İbrahim Aleyhisselam babacım putlara tapma. Sen bana karışamasın oğlum dedi. Babacım sen bilirsin dedi. Efendim İbrahim Aleyhisselam cennete gitti. Babası putperesi olarak öldü gitti. Amcasından da bahsedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip önceki derslerde uzun uzun konuştuk onları da. Kale kemle büstün fil adedesinin sene bakımından ne kadar beklediniz? Müminin Suresi bu. Kâle bismillâ yaumen. Nuh Aleyhisselam dönemindeki gibiler bir gün herhalde var. Bin sene yaşamış adam bir gün hatırlıyor. Ev bana da bizim gibi seksen sene. Tabi tab tab ne kadar yaşayacağımız bilmiyorum. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Ahirete göç edin de rahmet eylesin Bana da yarım gün evet dünya yarım gün bir şey vardı ya diye. Fesililadin Kâleinle bismillâ kalil an bile beklemediniz diyor Allah. Çünkü o mahşerin ilk anları bunlar. Ayet okuyoruz, efsane anlatmıyoruz. Yani ahiret dediğimiz o kadar görkemli ki, o kadar böyle insanı aklını başından alıyor, güneş üç kilometre tepede kaynatıyor. Efendim, uçsuz bucaksız, su yok, yiyecek yok. Sıkışık bir de böyle. Yeryüzünü paramparça edeceğim diyor. <gülüyor> Melekler böyle gelmiş, mahşeri sıkıştırmış böyle insanlar sıkışık. Kabul etmiyorum. <gülüyor> Şimdiki mantık mı? Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum deyince bitiyor hepsi mi? Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah kendimize insaf etmeye muvaffak eylesin. Ayetler ortada. Yani Allah Celle Celaluhu'nu yalanlamakla, peygamberi yalanlamakla Bunları reddetmekle Bunlar çözülmüyor ki Değişmiyor ki bunlar Velev İllev ennekum tealamun diyor. Eğer bunu bilseniz var ya Böyle Böyle esas bizim için ahireti nasıl kurtaracağız Biz bütün programı Burayla alakalı o kadar uzun uzun ayetler var Farklı vecihleriyle Konuşacağız Şu ayeti okuyalım Velev terayyiz zalimun mevkufun ayni rabbihim O zalimler Allah'ın hükmünü, peygamberin yolunu terk etmiş. Allah'ın huzurunda bekletildikleri vakit yer cevadum birbirlerine, bibirlerine yakulullezina sudufu lillezina istekbaru lev entum lena lekunna mu'minin. Aciz olanlar o baş kaldıranlara. Lev la mu'minin. Yani biz iman etseydik kalellezina istekbaru lillezina sudufu anahnu an huda. O ileri gelenler, o peşlerine taktıklarına, biz mi sizi yoldan çevirdik? Yani e, size gelmişti, siz de biliyordunuz. Siz esas bizi gavur ettiniz, biz insan idik. baktaki ki 100 bin kişi, bir milyon kişi, bravo diye bizi alkış ettiniz. E biz de dedik herhalde iyi bir şey yapıyoruz. Bizim gavurluğumuzu azdırdınız. Esas siz yaptınız, biliyordunuz bunu. Siz de günah, günahı sevdiniz. Ve kâlele nes tu stekberu. O efendim peşine gidenler o başlara bel mekrul leylivanlar gece gündüz bize ihanetler ettiniz gece bizi gavur etmeye çalıştınız gündüz bizi gavur etmeye çalıştınız filmlerde bilmem diziler efendim eğlenceler efendim Allah'tan uzaklaştırmalar peygamberden uzaklaştırmalar bir de bu efendim Allah'a götürmeyen eğitimler Yapılar vesaire gece gündüz mekrul leylivanlar gece gündüz bize hileler kurdunuz yani bizi efendim yoldan saptırmak için her şeyi istemurunen, nekfuru billah efendim siz bize emir diyordunuz Allah'ı inkar edelim, Allah'ın dinini basite alın, Allah cellecilerini basite alın ve ne celledahu endada ona ortaklar koş, koşturdunuz, yaptınız bunu ve sünne damillemarabul hazam o başlar azabı gördüklerinde pişman olacaklar. Ne yaptık biz ya? Ne yaptık? Nasıl biz Allah'a meydan okuduk diye orada rezillik başlıyor. Büyük adamlar dünyada baktığın zaman ama büyük olan Allah'ı tanıyan büyük olur. Allah'ı tanımadın mı zelil olur. Ve cehannel eğlâle fiyanâkillezine keferu. O kafirlerin boynuna demirden tasmaları ellerinde ayaklarını efendim beline kilitleyeceğim diyor. Kabul etmiyorum. Şimdiki mantık bu kabul etmiyorum deyince... Her şey bitiyor. Allah yapacağım diyor. Hel yudzevne illa ma kanu yamal. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz diyor. Kendimize acıyalım. Kendimize. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Burada Hazreti Ayşe Sıdık annemizden febeket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma yubkike? Niye ağlıyorsun ya Resulullah?" Zekertün Ateş, cehennem aklıma geldi. Resulimiz ağlıyor febeke tu haltizkuru ehlekum yawm el kıyame. Fe sallallahu aleyhi ve sellem amma fi selasi mevatil fe 3 yer var mahşerde ey insanlar kimse kimseyi hatırlayamaz. Indel mizan terazi sevaplar günahlar tartılırken hatta yalame eyakub mizan ev yaskil. Yani hafif geldi gitti, ağır geldi kurtuldu. Ne olacak şimdi? Bakacak sayfasına 24 saate bir tane la ilahe illallah dememiş. Namaz yok, ibadet yok, taat yok, zikir yok, tesbih yok. Allah'a hakaret etmiş. Peygamber'e hakaret etmiş. Dine efendim hakaret etmiş. Açıklık, saçıklık, içkilik, kumarlık, eğlenceler, çalgılar, çengiller Tamam ölünceye kadar yaptı. Sonra teraziye ne konulacak? Teraziye ne koyacağız? Orada diyor insanlar titriyecek zangır zangır. Ve indel kitap levi mahfuzdan... Herkesin amel defterleri açılınca oradan düşmeye başlıyor. Bir anda gelmiyor ki. Bin sene sürüyor, iki bin sene sürüyor. Hangisi? Ha o kitabı. Al kitabını oku. Ne yaptıysan o işte. Ne yaptıysan o. Hatta yaleme E ne ya o kitabı efmen yemin efim al sağdan mı gelecek, soldan mı? Sağ taraftan aldın, kurtuldun. Dünyada hangi taraftaysan o taraftasın. Sağ tarafa doğru gittiysen yani hak tarafa gittiysen Hak'tasın sol tarafa gittiysen Batıl tarafa gittiysen batıldasın Orada ya, dünyadan belli aslında Yani kimin ne tarafta Yolu varsa ahiretteki Sonu da odur ee, Zahır ve bir de sırttan geliyor En kötü olanların Sol kolu böyle tamamen kalmıyor Mevla onlara öyle bir gazap ediyor ki Amel deftere bile kılıç gibi ardından Saplanıyor al diyor diye böyle. Saplanıyor al Melun Elif falan aile bir durum izahu diye baina zahri hafet üçüncüsü de sırat köprüsü. Sırat köprüsü cehennemin üstünde aman Allah. Im. Biz buradan nasıl geçeceğiz? İmanı kamil ise yıldırım gibi geçiyor. Eğer değil ise başlıyor titremeye. Ha düştü, daha düşecek, düştün mü gidiyor. Bir de geçerken kelali bu diyor kesir bir de çengeller var böyle. Geçmeye çalışıyorsun bir çengel bir takıyor vücudunu parçalıyor. Burayı parçalıyor. Ayağını parçalıyor. Yani geçecek mi kalacak mı belli değil diyor. Böyle önümüzde işler var, haller var, yollar var. Oraya hazırlık yapmak gerekiyor. Ben bu şu misal aklıma geliyor. Mesela adam ne diyelim Afrika'dan gelmiş. Hiç kış diye bir şey görmemiş. Kar diye bir şey görmemiş. İlk kez. Geldi memleketteyiz efendim. Ee, Ağustos, Eylül adama diyoruz ki bak burada sen kışı geçireceksen 3-4 ay sonra burada bir metre kar yağar. Soğuk oluyor. Kabul etmiyorum. Ya tamam kabul etmiyorsun da böyle 30 derece sıcak olduğuna bakma. Yani kışın böyle öyle soğuk öyle soğuk üşümekten hasta olursun. Efendim aklı başındaysa ne yapar? Odununu hazırlar, hazırlığını yapar. Kış gelince de odunlarını var efendim yakar ısınır. Ne yaptı? Akıllı davrandı. Öbürü ise kabul etmiyorum dedi. Reddediyorum dedi. Kış diye bir şeyi efendim kabul etmiyorum dedi. Bir kış geldi bastırdı. odumda yok. Alacak yer de yok. Efendim, imkan da yok başka. Ee, ve kış ne oldu? Mahvolur. Ahiret dediğimiz böyle bir şey. Akıllı insanlar namazını, orucunu, ibadetini hazırlıyor. Mahşere varınca orada o darlık, o sıkıntı, mahşerin susuzluğu tuttuğu oruçlar ona cennet nimetleri ve hac umre yolculukları, anne babasına hürmet, Allah yolunda ilim irfan cami yolculukları, emri i maruf hakka gitmesi, insanları efendim fakir yetim muhtacının yolunda gitmesi, orada da kıyamet günü efendim mahşerde doğru sıratı geçiyor. Yaptıysan oluyor, yapmadıysan kalır ortada. Yunus suresinin 46. ayetinde kalıyoruz. O vesileyle Rabb'im kendimizi sevmeyi, ahirette sonsuz olarak kurtuluşa erecek işlerle meşgul olmayı Eee Rabbim hepimize nasip etsin. Kendimizi acıyalım, kendimizi koruyalım. Ee, yani aciziz, muhtaçız. Dayanmak mümkün değildir. Amin. Subhan rabbiyal alil halil ve hab. Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna li nehtediye levlan hadanallah. Ve salatu vesselam Muhammedin ve ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi rızana nail eyle ya Rabb. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Razı olduğun şekilde kullanmaya muvaffak eyle. Ahirette pişman olacak işlerden bizleri muhafaza eyle. Evladılarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu Ya Rahimur Rahim'in dilmlediğin kardeşi istikamette daim eyle. Ahirette kulum dediğin asaletli kullar listesine bizleri dahil eyle. Geçmişlerimizi Ganiyigani ra hammeteyle Onların ruhları için Allah rızası için eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammedun abduhu ve rasul diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle yavrum. Ve ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihinal fatiha Allahu mesala. Eûzu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim.